Burası neresi? Burası kapalı çarşı. Şunlar kim? Onlar turist. Kapalı çarşı büyük mü? Evet, burası büyük bir çarşı. Şurası kafe mi? Hayır, orası kafe değil, mağaza.